والات والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وعلى اله واصحابه اجمعين وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد بلوا وما كانوا مفتدي la ilme lana illa ma allemtena inneke entel alimul hakim Rabbi şahli sadri ve yesirli emri من لسان يفقه قولي صلى <تصفيق> İnsanların meşguliyeti alabildiğini attığı için beyinler dinin dışındaki konularla dolduğu için kalbimizde, beynimizde dine ayrılan yerde her geçen gün küçüldüğü için daraldığı için unutuluruz endişesiyle haftalık derslerimizin mevzunu ben hatırlatmaya çalışıyorum. Bu cami-i şerifte cuma günleri yaptığımız vaazların derslerin mevzunu Kur'an-ı Kerim'in 114 suresinden birisi olan veya Sure-i Yunus diye ifade ettiğimiz sureyi i ayetleri teşkil ediyor. Yani sırasıyla ayet ayet biz kendi gücümüzü kullanıyoruz cemaatın da dikkatini, anlayışını hesaba katmak suretiyle bu sureyi izaha çalışıyoruz. Bu Sure'nin Ayetlerinin ışığında günün meselelerini de yorumlamaya çalışıyoruz. Çünkü bir şeyi doğru görebilmek için onu projekten altına almak lazım. Yani iyice aydınlatmanız lazım. Yunus suresi penceresinden veya açısından Türkiye nasıl görünüyor? Meseleleri nasıl görünüyor buna da önem vermeye çalışıyoruz cemaat da böyle dinlemesi lazım ancak bugün hani bazen gündem dışı konuşmalar oluyor ya çeşitli yerlerde çeşitli meclislerde başka bir mevzu ele almak istiyorum ben yani Surey Yunus'tan vazgeçmedik Cuma günleri bu sureyi okumaya devam edeceğiz. Yalnız bu cuma için biraz farklı bir konuya gireceğim. Çünkü o da hayati bir önem taşıyor. Hayati bir önem taşıyor. Hepimizi yakından ilgilendiren bir mesele. Bundan önceki derslerimizdeki 10 yılı aşkın bir zamandan beri ben buradayım biliyorsunuz. Ve çeşitli mevzulara burada yer veriyoruz. Çeşitli konularda, hükümlerde cemaati aydınlatmaya çalışıyoruz. Bilgilendirmeye çalışıyoruz. Daha önce geçen bir mesele var. Burada belki birkaç defa konuşulmuştur. Bu meselede. de nüfus planlaması meselesi. Tam şimdi ne münasebeti var gibi oluyor bu. Eğer zamana göre, şartlara göre, mevsime göre konuşacaksam, pek de vakti değil gibi görünüyor. Akşam ekranlarda planlaması ile ilgili, aile planlaması ile ilgili önemli bir toplantıda Cumhurbaşkanımızın da beyanları var, konuşmaları var. Onunla bağlantılı çünkü sıcağı sıcağına mesele ele alınmazsa ehemmiyeti kayboluyor. Türkiye'de belki bütün İslam dünyasında İslam'a karşı olanların, Müslümanlarla mücadele verenlerin tatbik ettikleri bir taktik var. Bir usul kullanıyorlar. Böyle kabul edilmesi güç, Müslüman halk tarafından kabul edilmesi güç olan, belki epeyce mücadeleyi zorlanmayı gerektiren, meseleler ortaya çıktı mı kullandıkları yollardan birisi de bunu devlet adamlarına söylettirmek. Yani sanki bir konuyu bir mevzu devlet büyükleri dile getirirse onlar bu böyle olmalıdır, şöyle olmalıdır derlerse işin doğrusu konuşulmuş doğrusu ifade edilmiş olur zannediliyor veya böyle kabul ettirmek istemiyorlar. 80'li yıllarda daha önceki Cumhurbaşkanı bir konuyu tekrar eder dururdu. Efendim, sakın yakın akraba evliliği yapmayın. Doğan çocuklar hep sakat doğanlar. Onu ısrarla getirdiler yani o söylerse sanki doğru oluyormuş veya en doğrusunu o bilerek konuşuyor havasını vermek istiyorlar millete bir defa devlet idaresi ayrı bir iştir devleti idare etmek devletin önemli mevkilerinde bulunmak ayrı bir iş ayrı bir iş Son derece önemli bir iş, son derece ciddi bir iş. Ama bazı meseleleri kavramak tamamen ayrı bir iş Devletin herhangi bir yerinde bir mühendis bulunabilir. Bir mühendis, e, doktorluk da yapar demek değildir bu adam. Proje çizer mühendisdir. Hekimlikten de anlar bana sona gelmez. Bazen, bir mühendis sağlık bakanı oluyor Türkiye'de. Bir doktor da iç bakanı oluyor. Bilmem bir ziraatçı hiç münasebeti olmayan bir bakanlığın başına geliyor. Yani işler bir defa ehliye teslim edilmiyor. Ama mesele din olursa hiçbirisinin ehliyeti yok. Meseleyse. yani o din yönünden ele alınacaksa aydınlatılacaksa onun bir defa oralarda uzmanlarını bulmak mümkün değil. Ben şunu söylüyorum çeşitli zamanlarda bu ifade edilmiştir. İslam öyle bir nizamdır ki İslam öyle bir dindir ki öyle bir sistemdir ki insan hayatının hayatının Hiçbir meselesi, insan ve onu ilgilendiren hiçbir mesele, İslam'ın dışında değildir. Yani şöyle ifade edeyim, insanla ilgili hiçbir mesele yok ki, din onunla ilgilenmesin, onu ele alıp, onu bir kısım hükümlere bağlamaz. Her konuyla dinin ilgisi var her meseleyle dinin ilgisi var. Hatta işe iyice ifade etmek için diyorum ki en genel meselelerimizle ilgileniyor din. Herkesi ilgilendiren bir mesele ise din mutlaka o da var. En özel noktada tamamen senin şahsını ilgilendiriyor zannettiğin noktada da din yanında. Mesela efendim tabiî bir ihtiyacımdır diyorsun. Beşeri bir ihtiyaç, tabii bir ihtiyaç. Af ben tuvalete gireceğim. Din tuvalete giriyor seninle beraber. Tuvalette dinsiz değiliz. Efendim tuvalete girince din dursun şurada. Tuvalette dine gerek yok. Çıkınca gene dindar olurum, değil tuvalette de olmak zorundasın. Yani din orada da var. Orada da var. Nasıl gireceksin? Nasıl çıkacaksın? Oradaki eylemin, işin nasıl olacak? Din buraya kadar iniyor. E canım bu benim özel meselem. Ne karışıyor? E sen dinin konususun bir daha. Din senin için gelmiş. Din senin için gelmiş hayatının en özel meselesine de ışık tutuyor, en geniş, en umumi, en genel meselesine de ışık tutuyor. Efendim ben günümü tamamladım, artık istirahatıma çekileceğim, yatağıma çekileceğim, özel odama çekiliyorum, evdeki aile fertleri de benden uzak eşimle din orada bu yata, yatak odasının içindedir din. Din burada ne arıyor? Din orada. Senin yatak odandır diye, senin özel hayatındır diye, dini kapı dışarı edemez. Yani orada da dine uygun şekilde hareket etmeye, dinin emrettiği şekilde hareket etmeye mecbursun. Din böyle bir sistem. Yani en küçük bir mesele onun dışında değil. Böyle nüfus planlaması gibi bir ciddi meselenin dinin dışında bırakılması mümkün değil. Ve biz işleri yorumlarken, <gülüyor> ele alırken, yürütürken bu mevzuda dinin görüşü nedir? Din ne söyler acaba? Bunu kimse hesaba katmıyor. Çünkü Dini devre dışı bırakmışız biz bir defa. ya biz devre dışı bırakıyoruz fakat o bizi devre dışı bırakmıyor. Biz onu hayatımızdan atıyoruz dini fakat din bizi atmıyor. <gülüyor> en koyu dinsizler bile, en koyu dinsiz hayatı boyunca din düşmanlığı yapıyor adam kötü ihtimali öldüğü zaman yine dinin kolları arasın. Ona dinlen bir rütbe arıyorlar. Yani onu yüceltecek, büyütecek. Nerede vardır bunu yüceltecek bir e, ifade, bir rütbe? Gidiyor oradan bir şehitlik alıp onu ekliyor. Şehitlik dine aynı. O dinin kullandığı bir kavram, bir tabir. Senin de dinle ilgin yok. Niye dinlen bu ifadeyi alıp da ona yakıştırıyorsun. Niye namazımı kılın diye Efendim, camiye geliyorsun, cemaatın önüne geliyorsun, kanadığın beğenmediğin dindarlardan olarak hala bir şey bekliyorsun. Bunları ben beğenmezdim, adam yerine koymazdım. Bunları hesaba katmazdım. Bunların sözü geçerli değildi ama Yine de son günümü sizinle geçirmek istiyorum. Belki biriniz Allah rahmet eylesin der. Belki biriniz bir duada bulunur da kurtulurum ümidi var. En son beğenmedikleri bu insanların kucağına gelir düşerler bunlar. Şimdi bu can alıcı noktaya biraz işaret etmek istiyorum. Bir daha baştan hükmü söyleyelim. İslamın hükmünü söylüyorum. İslam dini ki biliyorsunuz, Adem aleyhisselatu ve selamdan beri devam ede gelen bütün peygamberlerin tevli ettiği hak dinin semavi dinin adıdır İslam. Hazreti Adem de Müslümandır. Hazreti Nuh da Müslümandır. Hazreti Muhammed de Müslüman'dır. Ama Peygamberimiz bu gittikçe tekamül eden, genişleyen, olgunlaşan, mükemmelleşen insan topluluklarına göre böyle genişlik kazanan bu hak dinin, bu semavi dinin en son şeklini bize tebliğ etmiştir. Yani son şekliyle, nihai şekliyle, en olgun şekliyle, İslam dinini tebliğ etme insanlara duyurma vazifesi bizim peygamberimize verilmiştir. En büyük peygambere ümmet olduğumuz için, dinin en mükemmel şekliyle mükellef tutulduğumuz için ve en büyük kitabın mensupları olduğumuz için, Ümmetlerin de en hayırlısı mevkiindeyiz. Yani bu hiçbir ümmete nasip olmayan bir nimettir, bir devlettir. Bu dinin işte, bu dinin hükmü, nüfus planlaması olayı bu dinde kesinlikle yasaktır. İslam'ın hükümleri içinde nüfusu planlamak şeklinde bir hüküm yok. Ancak ne vardır? Bir tedavi metodu. Yani istisnai istisnai kaide dışı bir ihtiyaç doğarsa hani bir insanı yaşatmaya çalışıyoruz. Bazen öyle olur ki bir insanı öldürmek bir kısım insanları Yaşatmanın yoludur. Ölüm cezasını hak etmiş olanı öldüreceksin ki öbürleri yaşasın. Ölüm cezasını hak edeni öldürmezsen herkesi öldürmüş olursun. Kur'an'da kim bir kişiyi öldürürse bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Kim bir insanı yaşatırsa o bütün insanlığı yaşatmış gibidir diyor Kur'an-ı Kerim. Yani bazı hükümler var. İslam'ın temel ölçüsü, İslam dini nüfus planlaması olayına karşıdır. Ama devletin resmi bir kurum olduğu için, Diyanet teşkilatı zorlanır. Diyanet mensupları, efendim bu normaldir, bu tabidir demeye mecbur edilir niye ağız ayrıdır? Dinin ağzı ayrıdır. Hani dinin ağzı niye ayrıdır diyorum? E, resmiyette dine yer vermiyorsun. İşine geldiği yerde dini konuşturuyorsun. İşine geldiği yerde susturuyorsun. Din sustuğu zaman mı doğru oluyor? Konuştuğu zaman mı doğru oluyor? Hangisi doğru oluyor? senin benim menfaatim olursa bu olmaz. Prensip, İslam dini nüfus planlamasına karşıdır ve bu bir savaş. Bu bir savaş. Kur'an'dan ayetler okuyacağım size. Yeryüzünde Kur'an-ı Kerim bu nüfus planlaması yani doğan nesli doğan nesli azaltma belli sayıda tutma, belli oranda tutma çalışmalarının metotlarını anlatır Kur'an-ı Kerim. Bilinen en eski metot Mısır'da uygulanmıştır. Ve bu metodun tatbikçisi firavundur. Mısır firavunlarından Kheos. Firavunlar biliyorsunuz Mısır'da bir hanedandır. Bir ailedir. Mısır Devleti'ne hükmetmiş bir dönem hükmetmiş o ailenin genel ünvanıdır. Anlatmak için söylüyorum Osmanlılar'da Osmanoğulları ailesi işte Osmanlı Sultanları Osmanlı Padişahları diye anıldığı gibi Osmanlı Sultanları dediğimiz gibi Mısır Firavunları Firavunlar dönemi var. Nitekim Irak'ta Babil Krallığı'nda da bir Nemrutlar dönemi var. O Nemrutlardan birisi İbrahim Aleyhisselam'la savaşa giriyor. O Nemrut bir tane değil. Bir tanesi İbrahim Aleyhisselam'la savaşıyor. Firavunlar da bir tane değil ama bir tanesi çok azılı. Musa Aleyhisselam'la mücadeleye giriyor. Her dönemin nemrudu var her dönemin firavunu var. Ve kavga aynı. Mısır firavununun kavgası ne? Kavgasına Mısır firavunu iki şeyi korumanın mücadelesini veriyor. Birisi saltanatını korumak istiyor. Düzenini, rejimini korumak istiyor. İki kendisi mevkini, makamını, koltuğunu korumak istiyor. İki şey var. Onu o makama getiren sistem var. Onu firavun yapan, firavunluk mevkine getiren sistem var. O sistem yaşayacak ki onun firavunluğu yaşasın. O sistem korunması lazım diyor. E ben de mevkimi, firavunluğumu devam ettirmem lazım diyor. E ne oldu? niye bu yollara sapıyor kendisi bir rüya görüyor rüyasını rüya tabircilerine tabir ettiriyor yorumlattırıyor ona diyorlar ki şu Müslümanların ezmek istediğin üzmek istediğin, çiğnemek istediğin Firavun'un karşısında bir avuç Müslüman var onları her fırsatta eziyor Firavun devre dışı bırakıyor, devlete karıştırmaz, sözlerini dinlemez, haklarını vermez, vermez. Onların içinden bir çocuk gelecek diyorlar ona tabirciler. İşte o çocuk senin düzenini değiştirecek ve senin makamını senin elinden alacak. Ya öyle mi diyor? Ben bu düzeni de değiştirmem makamı da hiç kimseye teslim etmem. Azrail hatırına gelmiyor. Bir gün ona verecek onu. Efendim? E nedir ara O Müslüman toplum içinde dünyaya gelen o Müslüman toplum içinde dünyaya gelen her erkek çocuğu mutlaka kuzu keser gibi hayvan boğazlar gibi boğazlanacak Takip ediyorlar. Müslüman kadınlardan hangisi hamiledir? Doğumu bekleniyor. Erkek doğurursa mutlaka kesiliyor. O çocuk kesiliyor canlı canlı. Bir kız çocuğu dünyaya getirirse er sürmüyorlar. Kaide bu. Yani onun nüfus planlamasının şekli bu. Erkeklere hayat hakkı tanınıyor. Ama kimin erkeklerine Müslümanların erkek çocuklarını hayat hakkı tanımıyor. O firavunun kendi e, adamlarının, kendi taraftarlarının erkeğine de kızına ben sürmüyor. Müslümanlar arasında dünyaya gelen erkek çocuklar. Bu işin ilk merkezi Mısır. Ve dünya nüfus planlaması toplantısının o dünya çapında Birleşmiş Milletler'in önderliğindeki toplantı Mısır'da yapıldı. Çünkü yeryüzünde bu işin beşiği burası diyorlar. Bunlar bilerek yapılmış, hesaplanarak yapılmış şeyler. Efendim geliyoruz, aradan asırlar geçiyor. Peygamberimizin dönemine geliyoruz, Mekkeliler dönemine geliyoruz. Mekkelilerde de, yani Araplarda da bir planlama var. Firavunun tersine bir planlama. Bu defa Araplar erkek çocuklarına fevkalade değer veriyorlar. Onları çok aziz, çok kıymetli biliyorlar. Ve kız çocuklarını şöyle en sevimli şu anda üç yaşında, beş yaşında, altı yaşında, on yaşında en sevimli cıvıl cıvıl çağında anne baba götürüyor çöle, kumda bir çukur açıyor ve gömüyor. Canlı canlı. Kendi yavrusunu gömüyor ya yani. Erkekler gayet aziz. Onlara hiç el sürmüyorlar. Ama kız çocuklarına efendim hayat hakkı tanımıyorlar. Fakat Firavun'un endişesiyle bunlarınki aynı değil. Firavun, saltanatını korumak istiyor, düzenini korumak istiyor. Bunların endişesi nedir Arapların? Efendim, bir daha fakiriz, nasıl geçineceğiz diyorlar. Bunları kim besleyecek? Bunları beslemek güç. Bir geçim sıkıntısını bahane ediyorlar, bir de bu kız çocuklarının namuslarını nasıl koruyacağız diyorlar azıcık insaf da var orada yani bir namus endişesi var onlar da o endişeyle yola giriyorlar çocuklarını katlediyorlar gelelim bize biz diyoruz ki 21. yüzyıla geçiyoruz efendim bu yüzyılda böyle olmaz metotlar birleştirilmeli diyoruz firavunun yaptığı gibi erkekler de kesilmeli